1205 numaralı konu, Hz. Peygamber ile mescidde zikredenlerin kıssası, Muaviye bir gün çıktı, mescidde zikreden bir halka gördü, onlara, sizi buraya oturtan nedir, dedi, biz Allah'ı zikrediyoruz, dediler, Muaviye, siz bunu Allah için mi yapıyorsunuz, sizi buraya Allah'ın zikrinden başka bir şey oturtmamış mıdır, diye sorunca, evet, biz ancak Allah'ı zikretmek için burada toplandık, dediler, Muaviye ben sizin için herhangi bir zan taşıdığımdan dolayı size yemin verdirmedim ve benim kadar Hazreti Peygamber'in yanında kalıp da benden daha az hadis rivayet eden yoktur. Bir gün Hazreti Peygamber mescide geldi. Ashabından bazılarının bir halka kurarak Allah'ı zikrettiklerini görünce siz neden burada toplandınız diye sordu. Onlar, bizi İslam'a hidayet ettiğinden, İslam'ı bize ihsan ettiğinden ötürü, Allah'ı zikretmek, ona hamd ve sena etmek için toplandık, dediler. Hazreti Peygamber, siz şimdi sadece Allah için mi burada bulunuyorsunuz, sizi oturtan sadece bu mudur, diye sorunca, onlar, bizi burada oturtan şey Allah'ın zikrinden başka bir şey değildir, dediler. Resulullah, ben sizi herhangi bir töhmet altında bırakmak için veyahut da sizin için bir da bulunduğumdan ötürü yemin verdirmedim, fakat bana Cebrail gelerek Allah'ın meleklere karşı sizinle iftihar ettiğini bana haber verdi, buyurdu.